Mesabih Atlı kitabında Abdullah bin Hanzal'a radıyallahu anhüma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek 30 zinadan daha çok günahtır. Başka bir hadisi şerifte ise, Allahü Teala haram olan şeylerde şifa tesiri yaratmamıştır buyurulmuştur.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 Bazıları hacca giderken, sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbni Hambel camide terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde iplik eğrenler için sorulduğunda, ''Mezarlık ahiret içindir.'' dedi. Bir köle sultandan gelen bir kandil yaktı. Hane sahibi,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 Devle Semnani. Duyduğuma göre, helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni katîyen toprak eritmez, çürütmez, yemez. Ali bin Şahab. Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olan bir kalbin, ondan başkasına mail haramdır. Şayet o kalp Allah'tan başkasına meyledecek edecek olursa ceza görür.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 Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakındandır. Sırri-i Sakati Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi İdrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir. Süfyan-ı Sevri Ana-babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Süfyan-ı Sevri Helal lokma ile, halis kalbiyle 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. Süfyan bin Uyeyn'e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 Mecnun değil de ya nedir?